Muhabbet, kulağınma. Kulların, tüm tuhbediunullah'a, fetebi oni yuhü kimullah. Söyle kullarım'a, eğer beni seviyorlarsa, sana tabi olsunlar, habibim Muhammed. Onları ben seviyorum. Bak muhabbet. Ya bir yerde yine Allah'a severler, şiddetli Allah'a severler var. Yani Kur'an'da. Bir muhabbet var bir de şiddetli sevmek, şiddetli sevmek aşk derler, aşk. Bu aşkın da şeyleri vardır efendim. Şu abatır vardır bir beleh makabu vardır. Beleh makabına geldiği vakitte, onun bazen şeye kadın bilinirse, o aşk aşk sahibinin katleder kadını. Beleh makabını nereye bakarsa sevgilisini görür. Kimi görürse, hakkı sever her yere bakta olduğu şeyin hallerinin el hak meselesi olur. Beleh makabına geldiği vakitte, nereye bakarsa, kime bakarsa sevgilisini görür. Tarikede böyle oluyor. Muharebe zamanında evladını kaybeden bir ana. Muharrabeden sonra, bak çocuğu gör ve kim çocuğu zanneder, niye koşarsın? Ana şefkatiyle, muhabbetiyle. Onu teşviye ediliyorlar misal olarak. Aşhara devlak erirak ve maalak nedir? Bu hadisin, elfazı mevcut olabilir. Mana bakımından mevzu değildir. Elfaz bakımından mevzuldür. Bizi kutsi. Manası doğrudur. Ha, şimdi burada şey var, muhabbet var. İkinci allah Teala, Hazreti Davud'a hitap ettiği vakitte ben gizli bir hazineydim. Bana, benim zatıma sevdirildi kendimi meydana koymak, diyor. Ben mahluk adı Kendimi bildireyim ve kendimi ha, sevdirildi, diyor. Muhabbet denişi başlıyor. Bizde vardır muhabbet.